Merhabalar, desteklerinden dolayı Açık Radyo dinleyicileri Atahan ve Halil Ayten'e teşekkür ederiz. Ben beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkara, bugün vegan sağlık programı programıyla yine karşınızdayım. Bu hafta konumuz kanser. Ee, bir konuğum var ama daha önce geçtiğimiz haftada birkaç haberle programı açmak istiyorum ben. Ee, Formula 1 Grand Prix'te vegan bir pilot, Lewis Hamilton şampiyon oldu. Ee, ...çok mutluluk verici bir haberdi. Ee, bir de iklim krizi ile ilgili haberler arttı medyadan takip ettiğimiz kadarıyla... Ee, ...tabii iklim krizi iyi de niye kendini gösterdi çünkü o yüzden. Ee, Guardian'da sanıyorum pazar günü okumuştum... ...yayınlanan bir haberde dünyanın en seçkin iklim bilimcilerinden biri olan Profesör Michael Mann... ...küresel ısınmanın etkilerinin artık gerçek zamanlı olarak ortaya çıktığını açıkladı. Üçüncü haberimiz ise geçtiğimiz haftalarda program konuğum olan vegan bisiklet sporcusu Berk Okyay Transkontinental'de yarışmaya başladı. Belki takip etmek için Transkontinental'in internet sitesine girip e, oradaki yönlendirmeleri takip edebilirsiniz. Şimdi bugün bir konuğum var dedim. Konumuz kanser. Konuğum göğüs cerrahisi uzmanı doçent doktor Yusuf Bayrak. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Merhaba, iyi günler. Evet, e, böyle bir direkt... E, ...kanserle ilgili bir şeyler konuşmak için e, sanıyorum e, en iyi uzmanlardan birisiniz şu anda Türkiye'de. Şimdi bu kanser nasıl bir şeydir? Hiç bilmeyenler için bunu nasıl anlatabiliriz? Kanser bütün organlarımızda oradaki kendi hücre gruplarının dışına çıkan... E, ...beyinden gelen uyarıları dinlemeyen, kendi kendine özgürlüğünü ilan etmiş... Küçük bölgeler olarak tanımlayabiliriz. Yalnız bu küçücük bölge 1-2 santimlik bir tümör veya kanser bölgesi kendi kendine ilerleyip büyüdüğü için vücudun diğer bölgelerini de gene başına buyruk bir şekilde etkiliyor. Ve en önemlisi boyut büyüklüğüyle değil etkilediği sistemlerin çok olmasıyla hastayı gitgide kötüye götüren bir hastalık tipi. Evet. Her organın kanseri ayrı ayrı nitelendirilebilir. Biz daha çok bunların hepsinin değil de ben akciğer kanseriyle ön planda uğraşıyorum. Veya akciğere metastaz yapmış diğer tümörlerle ilgileniyorum. Çok sıklıkla duyduğum bir şey akciğere metastaz yaptı. Genelde akciğere mi yapıyor? Akciğer. Mi? Niye akciğer? Bölgesinde niye çok kanser olduğu araştırıldı hep zaman içinde. Akciğerin içinde kan akımı kalbin sağ kısmından geldiği için yaklaşık. Yani koldan ölçülen tansiyon 14-15 akciğerin içindeki kan akımı 3 civarında. Yani 5'te bir gibi daha düşük debili ve bol oksijenli. Ve aynı zamanda da e, dokuların içinde de çok fazla aşırı savunma sisteminin olmadığı bir bölge. Vücut tarafından korunuyor ama direkt olarak hava yoluyla atmosfere açık. Yani akciğeri ne kadar steril de kabul etsek akciğerin içinde bile mikroorganizmaların aslında ürediği son yıllarda ortaya kondu. Akciğer en başlı... Bölgelerden bir tanesi diğeri yine karaciğer, e, beyin ve ö, böbrek üstü bezi gibi yine fonksiyonel olan veya belki şekeri çok fazla tüketen bölgeler şu an için net bir şey yok niye akciğeri çok tuttuğuna dair. Evet çok sık rastladığım için de sormak istedim. Ee, peki kanser çok fazla duyuyoruz haberlerde vesairede hızla yayılıyor peki ne kadar hızlı yayılıyor? Ülkemiz verilerine bakarsak her yıl yaklaşık 150 bin kişinin ne yazık ki kansere yakalandığını tahmin ediyoruz. Tahmin ediyoruz yani %100 bunu söyleyemiyorum çünkü veriler farklı kaynaklardan geliyor toplanıyor ve ortaya çıktığında yani 150 bin en az olduğunu tahmin ediyoruz. Sadece mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsak da bu sayı çok daha fazla her yıl yaklaşık 15 milyondan fazla yeni kanser vakası Hastamız ortaya çıkmakta ve en az da 8 milyon kişi de kanser nedeniyle ölmekte. Erişkin popülasyonda kabaca baktığımızda her 100 bin kişi de 150-200 kişi kansere ne yazık ki yakalanıyor. Bunlar erişkinler çocukları hiç söylemiyorum onlar çok daha moral bozucu üzücü. Evet e, şimdi kanserin nedenlerine baktığımız zaman pek çok neden sıralanmış. E, toksik kimyasallar epey en yüksek evet. e, neden Liris arasında. Sigara ne yazık sigara, ki. Sigara yaşam tarzının kötüleşmesi aslında. Kötü yaşam alışkanlıkları. Bunun yanı sıra radyasyon, hormonlar. Hormonlar dediğimiz işte hayvansalların. Hayvansal ve işte, gıdallardan evet. elde edilince ortaya çıkan şeyler. Virüsler, genetik birçok faktör sayılıyor. Şimdi biz bugün dışarıdaki egzoz gazını... Ya da işte radyasyonu engelleyemiyoruz, engelleyemeyeceğiz zaten tam bugün. Ama tam bugün hayatımızda ne yapmalıyız ki elimizden gelen kanser olmayı e, engelleyelim? Yaşam şartlarında en basit önümüze koyduğumuz şeyleri değiştirebiliriz. Yani yediğimiz şeyleri bilinçli bir şekilde seçerek bizi kanser yapmayı yönlendirmeyecek veya en azından kansere karşı bünyemizi güçlendirecek gıdaları seçebiliriz. Bir yandan da obez olmamamız lazım. Yani vücut kitle indeksimizi belli bir düzeyde tutmalıyız ve fazla şişman olmamalıyız. Bu da yine yediğimiz şeylerin gereksiz olarak zaten yağ olarak depolanmasıyla alakalı. Ve bu fazla kiloları atmak için veya en azından vücudumuzu dirençli hale getirmek için, kemiklerimizi güçlendirmek için hareket etmeliyiz. Yaşımıza uygun spor yapmalıyız. Bunu da abartmamıza da gerek yok. Haftada iki kere, üç kere, 30-60 dakikalık, Orta şiddetli egzersizler, yürüyüş olabilir, hafif tempolu koşu, işte aklımıza gelebilecek her türlü şey. Yoga yapmak, meditasyon yapmak bunların hepsi enerji tüketen şeyler. Toplu egzersizler, halk oyunları yani ülkemizin bir geleneği var. Binlerce halk oyunumuz var, yüzlerce diyeyim. Halk oyunu oynamak bile hem bizim ruhumuza, altyapımıza müsait. Birbirimizin koluna girip düğünleri beklememize gerek yok. Mesela halk oyunlarıyla eğitim alabiliriz kendimizi daha geliştirmek için. Ve en önemlisi bence sigara. Çünkü sigara bence insanlığın başına gelmiş en büyük şeytani hareketlerden biri. Bu, bu kadar kötü bir şeyi açık bir şekilde satılması bile hala hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Çünkü direkt bilinen bir sürü kanserojen etkinliği var. Ayrıca meyvelerden sebzelerden aldığımız vitaminlerin etkin şekilde kullanılmasına da engel oluyor. Yani sigara içen biri bütün gün sebze meyve ise gene kanser olabilir. Çünkü sigara en baş kanserojenlerden bir tanesi. Evet yani sa zaten sadece beslenmeyi değiştirmek yeterli gelmeyecek. Ee, her çok zaman önemli zaten... Evet çok önemli. En, en büyük faktörlerden birisi belki de yapabileceğimiz, başarabileceğimiz faktörlerden en fazlası. Şimdi kanserin nedenlerine yavaş yavaş girecek olursak. Tabii şişmanlık ve kanser ilişkisi işte meme kanseri olanların yüzde 20'sinin e, obezite... Ee, ...ile arttı yani obeziteyle yüzde yirmi beş artı e, çalışmalarda ortaya konmuş. Yağla kanser ilişkisi işte doymuş yağlar. Bitkisel de olsa fazla yağlar iyi değil. Evet. Ee, bitkisel de olsa bu yağları e, kanserin oluşumunu artırdığı için azaltmak gerekiyor. O yüzden e, bu çünkü e, bu kanseri ilerletici e, bir faktör oluyor bizim karşımızda yağların artması. Bunun dışında en önemlisi tabii antioksidanlar, değil mi? Antioksidanlar peki nelerde var? Hep sebze ve meyveler. Hep sebze ve meyvelerde var. Şimdi bizim e, siz de onları taradınız, ben de bizim beslenme ve diyetetik bölümlerinde okunan en temel kitaplardan birini getirdim buraya. E, sizin de çıkarttığınız bu kaynakların özeti e, de, e, programdan önce baktığım kadarıyla. Yani burada hep önerilen ne biliyor musunuz? Aslında sadece vegan beslenin demiyorlar. Evet, ya vegan kelimesini. Evet ya da bitkisel beslenin demiyorlar. Sempatik hale gelmesi lazım. Çok evet. basit bir şey. Yani 9-10 yaşında mesela yeğenim bile bana gelip amca bana vegan olarak ne ısmarlayacaksın diye sorduğunda zaten dediğim yediğimiz şeylerin çoğu. Adı üstünde vegan ama hani seni özellikle bir kuru fasulyeceye götüreceğim desem belki sıkılacak ama veganı sempatik hale getirmek yetecek gibi geliyor aslında. Evet aslında yavaş yavaş onu da yapıyoruz gibi geliyor bana. Çünkü e, e, bu gözlemlediğim kadarıyla insanlar buna biraz daha sempati duymaya başladılar. O yüzden bunu anlatan kişilerin çok pozitif mesajlar vermesi e, benim ...yani natizane görüşüm... Ee, ...dedim ya sadece bitkisel beslenin demiyor... ...kanserden korunmak için... ...bizim kitaplar bunu söylüyor... ...yani hiç bakar mısınız işte... ...burada vitaminlerden bahsediliyor... antioksidanlardan bahsediliyor... ...POSA'dan bahsediliyor... ...mesela POSA e, bir tek bitkisellerde var... Evet, LIF çok lif, önemli bir şey... ...ki kolorektal kanserlerde... Patlama oldu değil mi son yıllarda? Evet çünkü insanlar hem işlenmiş et ürünlerini yani salam, sucuk, sosis gibi kolay ateşin üstüne koyuyorsunuz. iki dakikada hazır ekmeğin arasına koyup yeme yani gereksiz bir hızlı yaşam. Onun içindeki katkı maddelerini hiç göz almadan yiyorlar. Veya hayvan salgıdağları saf enerji gözüyle bakıp yani et yesem, yumurta yesem, süt içsem iyidir. Enerji çoktur diye tüketip onlarla aldığı kötü şeyleri veya alamadığı eksik şeylerin farkına varmıyor. Bağırsak geçiş hızı çok önemli. Uzun süre kabızlık çeken e, insanların özellikle bu dışkının içindeki maddeler bağırsak yüzeyli uzun süre temas ettiğinden kanserojenlere daha fazla yüzey alanı olarak e, insan e, temas etmek zorunda kalıyor. Lif yemek o açıdan çok önemli. Dolayısıyla lifsiz bir yaşam aslında düşünülmemesi gerekiyor. Evet ben lifleri şeye benzetiyorum. Lifli beslenmeyi trafik Açık lifli beslendiğinizde bağırsak trafiği ama hayvansalları yediğinizde trafik tıkanıyor. Ve tıkandığı zaman işte ödemler orada bir sürü e, istenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. O yüzden onları engellemek lazım. Bir de şöyle bir şey okudum. Ee, böyle bir tekrar tabii okudum bunları gelmeden önce. Hayvansal yiyenler posayı çok fazla alamıyor. Yani hayvansal yediğinizde zaten doyuyorsunuz. ...çok yüksek doymuş yağ var, çok yüksek enerji var, doyuyorsunuz... ...yanına sebze yeme ihtiyacı belki de hissetmiyorsunuz... Ee, ...bu yüzden e, posada oldukça önemli... ...bir de tabii e, mineraller var, minerallere geçmeden bir şarkı arası verelim... ...benim de çok e, sevdiğim bir şarkı, e, umarım siz de beğenirsiniz... Yeniden merhabalar. Sizler için seçtiğim şarkıyı dinledikten sonra konumuza devam ediyoruz. Ee, Vegan Sağlık Programı'nda beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkara'nın e, sunduğu programda bugünkü konuk doçent doktor Yusuf Bayrak, göğüs cerrahisi uzmanı. Kanseri konuşuyoruz bugün. Beslenmeyle ve yaşam tarzı değişikliğiyle kanseri nasıl engelleriz? Ee, şimdi bu mineraller konusuna gelecek olursak pek bahsedilmeyen bir şeydir. Enerjiden bahsedilir, proteinden bahsedilir ama minerallerden, antioksidanlardan çok fazla bahsedilmiyor. Ee, minerallerin kaynağı aslında toprak ve toprağın da bize gelene kadar minerallerin geçtiği yol yine bitkiseller. Evet. Ee, bitkiselleri yediğimiz zaman zaten... POSA'yı da almış oluyoruz. İşte e, tabii enzim sistemleri de burada çok önemli. İşte glutatyon, peroksitaz, sizin kafanızı çok fazla karıştırmayalım bunlarla. E, vitaminler çok önemli. Bu savunma sistemleri aslında bunları geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü ben işte siz de gel gelene kadar eksos soludunuz. E, telefon vardı yanınızda. Hep sürekli yanımızda zaten radyasyon alıyoruz. Maruz Şimdi bunlara maruz kalıyoruz. Beden bunlara maruz kalınca ne yapıyor? Bizim en küçük yapı parçamız bir hücre. Hücrenin içinde de işte bir türlü açıklayamadığımız nasıl o kadar bilgi küçücük bir yere sığışmış DNA var. Yani çift sarmallı bir protein zinciri. Bu protein zinciri kendi kendine belli dönemlerde işte bir hormon salgılattırıyor. Gerekirse bir yere bir mesaj gönderiyor bir şeyler yapıyor. Hepsi bütün hücrenin içinde neredeyse aynı DNA var. Ama bu DNA dışarıdan örneğin deri ultraviyole B ışığını en çok kanser yaptığı düşünülen ışınlardan bir tanesi işte hava yolu burada ne yazık ki sigara çok suçlu havayla gene ciğerlerimizin içine giden radon gazı var bütün beynimizi vücudumuzu etkileyen ulti, radyasyon sonuçta içimizden geçiyor DNA'nın neresinde bir kırılım meydana getirirse öncelikle gidip DNA kendi kendini tamir etmeye çalışıyor ama tamir ederken bunu sadece enerji kullanarak değil Etraftaki tüm maddeleri kullanarak yapıyor. Enzimleri kullanıyor. Enzimlerin çalışması için. özellikle mesela selenyum'a ihtiyacı var. IOT'a ihtiyacı var. Bazen çinkoya, molibdene. Yani bizim için aslında kötü olanları bilsek. Kötü olanlar nikel, mesela kadmiyum, kurşun, asbest gibi ağır moleküller veya arsenik gibi. Bunları almadığımız her an vücut elindeki bütün silahları kullanıp kendi savunma sistemiyle bu DNA'daki kırılımı düzeltmeye çalışıyor. Ama kırılımı düzeltemediğinde örneğin günlük kapasitesi. 10 kırılımı düzeltmek, 10 tane arabayı tamir eden bir tamirhaneye 100 tane bozuk araba getirirseniz o 90 tanesi başlıyor kapının önünde birikmeye ve kullanılamıyor. Kullanılamadığı zaman da o maddeler vücutta birikmeye başlıyor. Biriktikçe başka bir şeyleri bozmaya başlıyor. Vücut bir yandan günlük hayatı sürdürmeye çalışıyor. Bir yandan tamir yapmaya çalışıyor ve bizim sistemlerimizi bozuyor. Bizim için o zaman en önemli şey bence ağzımızdan giren gıdaların bunlara yardımcı olabilecek şekilde yeniden Formül edilmesi yani kolay diye kapının önündeki ekmek arası bir şey satan kişiden yemek yiyip... ...karnım doydu yola devam edeyim dedikçe hayatın stresi ve değiştiremediğimiz tüm çevre faktörleri var. Bunların hepsi bizi ne yazık ki kansere doğru adım adım ittiriyor. Ailevi yatkınlığımız varsa özellikle bayanlar evet. şanssız genetik yüzde 10-12 arasında tabii genetik. Meme kanseri görülmesi mesela bir ailede gözükmeye başladığı zaman eğer e, obezse veya menopoz dönemindeyse ve... Kilo fazla ise kadınların ne yazık ki meme kanserine yakalanma olasılıkları gitgide artıyor. Ve kaçınılmaz bir son ve bunda kendi çabaları olmadan da başlarına bir şeye gelebilecek. Ama obezlerse çok daha fazla bu risk. Hayvansal gıdaları tükettiklerinde içinde özellikle tam yağlı süt, sütten yapılmış yoğurt hep bize çok sağlıklı bunları tüketin dediğimiz her şey. Bir yandan ben artık bu yaşa geldim anlıyorum ki bunlar ne yazık ki. Ticari bir altyapıyla ne kadar çok satış yaparsak o kadar kar ederiz. İnsan sağlığından bana ne diyen insanların bize dayattığı şeyler. Evet. Bunları tüketenler özellikle bizim obez olmamızdan hoşnut olan sanki bir ilaç endüstrisi var gibi. Çünkü obeziteye karşı ilaçlar yapıyorlar. İşte ameliyatlar yapılıyor. Ürünler. Obezi, obeziteni küçülteyim, mideni küçülteyim daha çabuk zayıfla, şişmanlığını at. Halbuki tek şey dert burada gereksiz alınan bol yağlı gıdalar. Hayvansal gıdaların bunların içine çok yer kaplaması ve belki değer verilmeyen bütün sebzeler, meyveler bunların ön plana çıkarılması gerekiyor ki biz daha sağlıklı olabilelim. Tek derdimiz bu hayatta bir tane şansımız var yaşayacağız. Öldükten sonra ne olacağız zaten yani işte inananlara göre başka bir şeyler var ama ölene kadar ki hayatı en iyi şekilde geçirmek için bence kendi kendimize kazık atmamalıyız. Şunu biliyoruz ki obezlik fazla kilo daha doğrusu... Nasıl açıklanıyor bakıyoruz boyumuz örneğin 1.80 karesini alıyoruz 3.24 bunu 25 ile çarptığımızda 81. 1.80'lik bir adamın benim gibi mesela 81 kilonun üstünde olduğunda buna fazla kilolu diyoruz. Eğer bu kilo 81 değil de mesela 97'ye doğru ilerlerse zaten obez oluyorsunuz. Obezlikle başlayan bütün hastalıklara bu yüksek tansiyon... İşte şeker hastalığı çünkü bol yağlı oluyor vücudumuz insülin direnci gelişmeye başlıyor. Ne yaparsak yapalım kendimizi düzeltmek için günde en az 4-5 tane hap yutmamız gerekecek. Halbuki sağlıklı gıdalar yiyerek hayvansallardan uzak durarak bunların hiçbirini hayatımıza sokmak zorunda değiliz. Evet aslında kısaca kanserin ve diğer önlenebilir hastalıkların e, temel birkaç nedeni var. ...besin yetersizliği ve oksijen yetersizliği. Şimdi oksijenlenme DNA'dan bahsettiğiniz... ...hücrenin içinde... ...kendi başına buyruk bir organ var, mitokondri. Kendi DNA'sı falan var. Hatta e, onun bir e, farklı bir hücre olduğu da söyleniyordu. E, bu DNA'yı koruduğumuz zaman... ...mitokondri'nin DNA'sında konmuş oluyoruz. Ve mitokondri bizim enerji ocağımız. Yani bütün olay orada oluyor. Ve oksijenlenmeyi düzgün bir şekilde yapamadığımız zaman... ...hücre yaşlanıyor ve sinyal veriyor. O yüzden... E, Özellikle koyu yeşil yap, yapraklı sebzeler, kur tahıllar, sebzeler, meyveler... ...bunların hepsini çeşitlendirilmiş bir şekilde tüketmek gerekiyor. Özellikle benim üzerinde durmak istediğim bir başka konu. Ee, bunların hepsi hep e, tabii bunlardan bahsettik. Bir de yemekler pişirilirken, saklanırken e, oluşan kayıplar, oluşan toksik maddeler... ...ve mevsiminde tüketilmeyen içeriklerdeki kalıntılar ve... ...bunlar yetiştirilirken kullanılan kimyasallar. Bunlar da çok önemli meseleler. Ee, yemeğiniz mesela 2-3 günden fazla hani üç günden fazla dolapta beklememesi lazım bir yemeğin. Normal şartlar altında. Ee, küflenmişse eğer mesela bir tarafı küflenmiş bir şeyin her tarafı küflenmiştir. Onu tamamen atmak gerekiyor. Yani bir tarafını alıp öbür tarafı hani bunlar da çok önemli. Çünkü bunlar biriktiriyor vücutta bütün hepsini. Ee, taze mevsiminde sebze meyve yemek gerekiyor. Ee, ...bunlar çok önemli ayrıntılar bizim için. Zaten ülkemizde çok şanslıyız. Her mevsim evet. her şeyi üretebilecek bir toprağımız var. Yani tarıma Ve... yeteri kadar destek verirse ...insanlar tekrar tarıma dönse... ...ürünün tarlamda duracak da satılmayacak demese... ...çok daha da güzel olacak. Yani büyük besi hayvancılığı yapana kadar... ...tarımla çok daha... ...uygun şeyler üretebiliriz... ...insanlarımızın yemesi için. Hem bu açıdan... ...hem de bir de iklim açısından. Hani topraklar... ...kirlendi, sular kirlendi diyoruz ama... ...hayvansallar kirletiyor. Yani bunların... ...yarısından fazlasının nedeni hayvancılık... ...endüstrisi. Onu da ayrı programlarda... ...yine değindik biz. Ee, bugün kanser ve beslenmeyi... E, ...konuştuk. Doçent Doktor Yusuf... ...Bayrak'la. Ee, sorularınız varsa bana iletebilirsiniz... ...info vegan ya da herhangi bir sosyal medya hesabımdan mesaj atabilirsiniz. Ee, önerilerinizi iletebilirsiniz. Umarım çok faydalı bir program olmuştur. Ee, ben çok teşekkür ederim size değerli bilgileri paylaştığınız için. Ben teşekkür için. ederim davet ettiğiniz için. Ee, bugünkü öğleden sonra da e, izin almışsınız. Çok teşekkür ederiz. O yüzden haftaya tekrar görüşmek üzere. Haftaya konuğum e, müzisyen bir arkadaşımız. E, o programı da kaçırmamanızı öneririm. Hepinize iyi günler.